Ve Murat Can Tombil Herkese merhabalar 94.9 Açık Radio'dasınız Ve İklim için programı başladı Ben Can Tombil Ben Ömer Madra Aynı, ben... Aynı zamanda desteği için dinleyicimiz Aydan Genç'e buradan teşekkür ederiz Evet, şimdi yılın genel bir toparlamasını yapmaya çalıştık ama rakamlar yığılıp duruyor. Ve ben e, sabah bu yeni çıkarılmış bir rapor var. E, hükümet, Amerika Birleşik Devletleri'nden hükümet raporu. Yani sadece Amerika Birleşik Devletleri'nde 2017 e, De bu aşırı hava olaylarından dolayı yani iklim krizi yoğunlaştıkça ortaya çıkan fırtınalar, seller, yangınlar vesaire 300 milyarı aşkın dolar olarak yani şeye Amerika Birleşik Devletleri ülkesi içinde 300 milyar dolardan fazla bir zarar verildiğini bunun da 2017 ...Amerika için, en azından Amerika Birleşik Devletleri için en pahalı yıl haline getirdiği e, haberi vardı. Ve e, 16 ayrı milyar dolarlık e, şey varmış. Bu sene sadece 2017'de Amerika Birleşik Devletleri'ne etkileyen 16 ayrı olay olmuş. Ve işte bir sürü fırtına vardı kasırgaya da. Deniz, <gülüyor> Katrina, Rita ve Wilma bir önceki e, e, rekor onlardaydı. Deniz Katrina ve Rita ve Wilma için 2015. Bundan 12 sene sonra geçen yıl Harvey, Maria ve Irma kasırgalarıyla en yani muazzam bir şey anne gelmiş. Üstelik de şeye de deniz aşırı bölgelerine de yardımda ...daha yardım ulaşmadı bile. O afetlerde ülkeye gelen... ...yabancıları da şimdi kovuyorlar... ...yeni dün aldıkları bir kararla. Evet. Artık gitmelerini istiyorlar. Çok acayip. Yani 265 milyar dolar... ...sadece <gülüyor> bu üç fırtınadan olmuş. Ayrıca Kaliforniya'da... ...bitti mi bitmedi mi onu bile takip edemedik daha ama... Devam ediyor. Galiba ediyor Orman yangınları evet. Orman yangınları... Yani ...büyük ölçüde artık kontrol altına alındı diye yangın mevsimi geçeli. Herhalde üç ay geç, oldu olduktan sonra. Ve e, o da Kaliforniya'daki yangın sadece 18 milyar dolara şu ana kadar mal olmuş diye bir hesap var. Ve bunları çok ciddi şeyler yapıyor. Yani sigorta, uluslararası sigorta çok şirketleri olur, olur. falan yapıyor. Gelmiş gelmiş, ya yağmur gelmiş en sonunda şimdi gördüm. 19 saat önce gelen habere göre... ...Kaliforniya'ya sonunda aylardır beklenen yağmur gelmiş. Ve sönmüş mü? Sönüyormuş evet. Sönüyor. Ama farklı tehlikeler de ortaya çıkıyormuş bu sefer. Enkaz alanında böyle göllerin oluşması gibi... ...durumlar söz konusu olabilirmiş. Evet. Peki bu yani... ...iklim değişikliği ile... ...ayrıca da spesifik... ...aşırı hava olayları arasındaki... da gittikçe daha fazla... ...bilimsel raporlarla ortaya konuyor... Bu da arttıracak olduğuna şüphe yok yani. Biz de bu yıl ilk defa yağış konusunda olağanüstü bir sene geçirdik. 2017'de hatırlarsanız böyle büyük dolular Ee, özellikle büyük kentlerde inanılmaz derecede zarar verdi otomobillere, camlara, evlere hatta insanların yaralanmasına neden oldu. Bizde de aslında iklim değişikliğinin e, özellikle mali tablodaki zararlarını e, çok ciddi yaşıyoruz ama şöyle bir sıkıntımız var. Rakam tutulmadığı için hangi sektörde ne kadar... Böyle bir araştırma olmadığı için Bunları bir araya getirecek bir Kamu iradesi de olmadığı için Çok dağınık biliyoruz bunları Yani henüz bu kadar boyutta değil Ama önümüzdeki bir 2025 yılına doğru Milyar dolarlara çıkması Bekleniyor bizdeki iklim değişikliğine Bağlı zararlarında Ama bana sorarsanız biz zaten bunları milyar dolarların üstünde yaşıyoruz şu anda Türkiye'de. Evet yani bu konuda bir ufak çalışma yapar da burada konuşmamıza imkan verirsen çok iyi olur olacak çünkü bayağı... Lira... Haftaya bu konuya ben de hazırlıklı geleyim değişik alanlardaki rakamları bari biz toplayalım da. Belki. Evet yani çünkü uzak işte Amerika'da öyle bize bir şey olmaz abi mantığına giriyoruz. Bu evet. da çok tehlikeli bir şey. Yani ancak mesela iklim değişikliğinin vereceği zarar olarak işte sıcaklıkların mevsim normalinin üstüne çıkmasıyla barajların suyu yetecek mi tartışmasıyla bir tek yani orada artık, artık gelenekselleşmiş işte, bir tartışma öyle değil yani. Tabi şu anda mesela bizim ektiğimiz buğdayların kar altında olması gerekiyor. Sağlıklı bir ürün elde edebilmemiz için. Ben şimdi dün ve bugün iki gündür bu konuya özellikle bakıyorum. Bahar dalları açmış durumda. Bizim gazetenin bahçesinde de bahar dalları açmış durumda. <gülüyor> Yani şu sıcaklık bir ay daha gitse biz bütün bir yıl meyve yiyemeyebiliriz. Bütün ağaçlar çiçek açmak için tomurcuğa durabilir ve perişan olabiliriz yani. İşin ciddiyeti bu derecede önümüzde artık. Evet ve buna karşılık mesela Türkiye'de dahil pek çok ülkede yönetimler herhangi bir şey anladıkları gibi tedbir bu yönde... Umursamıyorlar da. Evet şey de yok. Birkaç hafta önce İşaret hatırlarsanız edeceğim. Türk Toraks Derneği'den e, doktorları misafir etmiştik programımıza. Evet. Oradaki veriler rakam 3 milyar dolar civarında. Yani bizim fosil yakıt tüketiyor olmamızdan kaynaklı yaşadığımız hastalıkların insan sağlığına maliyeti şu anda 3 milyar dolar civarında. Evet yani... Münih Re, Re dünyanın en büyük işte e, sigorta değil de onların adına ne deniyor? Reasürans e, şirketi. E, şirketlerinden biri. E, böyle hesaplamış ve bunu ortaya koyan e, NOAA diye Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli işte Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin araştırma merkezi, Ulusal İklim Veri Merkezi ...hem 16 ayrı milyar dolarlık... ...zarar olduğunu söylediği gibi... ...şunu da söylüyorlar... ...yani bu... ...ihtiyat prensibi... ...precautionary principle dedikleri işte... ...yani... nasıl ...neler olabileceğini öngörmek... ...mümkün gayet makul bir şekilde... ...işte buna... ...ve... İnsan e, faaliyetlerinden e, doğan çok önemli bir katkı olduğunu hesaplayabiliriz demiş oranın yetkilisi Robert Watson. Eskiden de Amerika Birleşik Devletleri'nin şeyiydi bu adam Robert Watson profesör. O e, hükümetler arası iklim değişikliği panelinin şehidiydi ama George W. Bush onu atmıştı görevden e, korkudan. Ee, ihtiyat... Trump kurumu da attı. Evet. <gülüyor> evet o şimdi <gülüyor> artık konuşamıyorum. <gülüyor> ya. <gülüyor> evet. İhtiyat prensibinin bize gösterdiği şey şudur. İnsan faaliyetlerinden yani bu fosil yakıt işte kömür, petrol, doğalgaz yakımından, maden çıkartmaktan çıkan şeyler bizi e, muhakkak e, adapte olmaya ve azaltmaya yöneltmelidir. Bunun için de harekete geçmeliyiz demiş. Harvard'dan da e, e, Oceanography ve iklim uzmanı James McCarthy de şey diyor yani daha da artacağını, hava olaylarının yangınların ve ekonomik e, varlık kaybının zararların da çok yükseleceğini eğer e, sere gazı emisyonlarına, salımlarına kısa sürede son vermeye girişme diyor ama böyle değil anlaşılan mesela. Kömür için Enerji Bakanı yıl sonunda şey dedi zaten yani. Akıllı yerli kömüre geçiyoruz. Ve yerli ve milli müthiş yükselteceğiz. 100 milyon tona çıkartacağız. Bu arada yerli girmen. ve milli dediğimiz kömürün büyük bir bölümü de Çin'den ve yurt dışından geliyor. Yani, evet Kömür isim olarak yerli ve milli olsa da kendisi değil. Ee, bir zamanlar oradan gelinmişten ama milli şey? milli değerlerimiz Çin Hı. topraklarından şimdi Çin topraklarından o zaman gelindiği için bir bağ kurulabilir galiba. <gülüyor> Olabilir. Evet. Akın akın. Ama, ama akıllı kısmını şey yapamadım ben. Yani hala hala idrak edebilmiş durumda değilim. Satran, Akıllık kömürü satranç oynuyor. Akıllık kömürü olarak neden bahsediliyor ve buna neden bu şekilde fazla üzerine düşünülen bir konu olarak dünya genelinde insanlar ve hükümetler bu şekilde vazgeçmişken bu enerji türünden? Fakat, ee, neden koşuluyor? Peşinden evet. anlaşılması pek kolay Ama değil. Ki. Mesela bir kısmı da, yani Almanya mesela 2020 iklim hedeflerinden vaz mı geçecek diye de bir haber var Doğu Çevre'de. Yani orada da Çin koalisyon... Almanya'nın geçeceğini çok zannetmiyorum. Çünkü Almanya zaten bütün at yapısını buna göre kurmuş durumda. Yani çok uzun vadeli planlarla epey bir... Zamandır zaten emek verdiği bir alandan kolay kolay vazgeçeceğini düşünmüyorum. Hani Amerika olsaydı belki buna inanabilirdim de Almanlar ama orada da ciddi bir şey var. Çok daha planlı gibi. düzenli. Kömür dediğimiz şey orada da baş belası yani. Tabii o, ki Bonda yapılan iklim görüşmelerinin bir 40 kilometre ötesinde ya da illa atmış neyse e, muazzam bir alan vardı. Amba. ...galiba hambach mı? Yani böyle tamamen ay yüzeyi... ...gibi olmuş ve işte... ...iklimciler mücadele edip ağaç evlerde... ...oturup polisi falan sokmamaya... çalışıyorlar, direniyorlar. Yani aynı anda bir iklim zirvesi oluyor... ...bir yandan da öyle şeyler de olabiliyor... ...ama... ...mücadele... ...devam ediyor tabii. Şimdi mesela... ...Sabah okuduğumuz... ...dehşet verici bir haber daha vardı... ...iklim açısından ve bütün dünya açısından... yani. Great Barrier Reef denen işte hmm. şeyde Avustralya'daki büyük Resif, resifte mercan, mercan resifinde kaplumbağaların bir kısmı tamamen yeşil mercan kaplumbağalarının dişi haline geliyormuş hava, suyun ısınmasından bu da. sıcaklıkta çok ilgili kaplumbağaların e, yumurtadan çıkması mesela bizde de karete kareteler 29,5 derece Sıcaklığın altında erkek, 29,5 ortalama sıcaklığının üstünde dişi olarak yumurtadan çıkıyorlar. Ee, Mayıs gibi yumurtaları bırakıyorlar ve yaklaşık 60 günlük bir kuluçka süresi var. Bu 60 günlük ortalama ısıdan bahsediyoruz. Ee, ısı 29,5 derecenin üstünde olduğu zaman... E, Ortalama 29 buçuk derece olduğu zaman eşit dağılıyor yavrular, yarısı erkek, yarısı dişi olarak yumurtadan çıkıp denize gidiyor. Ama e, ısı yukarı çıktığı zaman dişi, aşağı indiği zaman tamamen erkek olarak çıkıyor ve son yıllarda bizim deniz kıyılarından çıkan e, yavruların da yaklaşık yüzde 80'i daha fazlası dişi. Dişi. Yani böyle çoğalmaları biraz zor olacağı benziyor. Yani juvenile dedikleri şey işte ergenlik çağında hmm. olan diyelim bu mercan resifinde Avustralya'da yüzde 99,1 şey dişi yani hatta sab adal ne ne demek bilmiyorum onu yani ergen eşiyi ergen olmanın hemen altındaki eşikte yaklaşık 20-25 yılda cinsiyetleri belirleniyor kaplumbağalar Öyle galiba mi? evet onu kastediyor onların yüzde 99,8'i Düşiymiş. Yani evet. tamamı Korundum. demek istiyorlar da dilleri varmıyor. İşte ne kadar şey. acı değil mi Ömer abi? Yani. Aşık olacaksınız ama kimseyi bulamıyorsunuz. Evet. Aşk var ama yok bir yandan da. Evet. Evet. Yalnız bir kaplumba. Yalnız. Ve bu sonunu da getirir tabii. Tabii. Her türün kesin olarak yani o kadar detayına girmedim ama. Ben bu konuyla ilgili bir haber yaparken e, hocalarla görüşmüştüm şöyle şeyler söylemişlerdi. Aslında bir yandan çok düşündürücü. Kaplumbağalar buna çözüm üretmeyi özellikle iklim değişikliğiyle bağlı olan sıcaklığa e, çözüm üretmeye çalışıyorlarmış. Bazıları yuvaları daha derine kazıyor. Evet. O zaman yumurtadan çıkan yavrular boğulup ölüyor kumun üstüne çıkamadan. Bazıları da daha kuzeye gitmeye başlamışlar. Mesela çeşme civarından her yıl artık kaplumbağa kaydı. Kaplumbağa yuvası kaydı alınıyor. Bu daha kuzeye, daha serine çıkma gibi bir şey ama tabii şu da bir gerçek ki 30 yıl sonra olası potansiyel yumurtlama alanları da su altında kalabilir. evet. Yani denizlerin seviyesi yükseliyor. Onlara uygun daha kuzeyde herhangi bir kıyı bulmak da mümkün olmayabilir ilerleyen zaman. Evet. Bir de yani mesela Avustralya'dan bahsediyorsak örnek olarak işte Sidney'de 47,3 derece Celsius olmuş Avustralya'nın kıyılarında. Bu hissedilen sıcaklık olarak da 50 olduğu söyleniyor. Yani bu durumda. Hayvanların, canlıların, bitkilerin adapte olması ihtimali de giderek azalıyor tabii değil mi? Evet. evet. Ee, hazır deniz ve kaplumbağa demişken biraz önceki konuyla bağlantılı bir şey daha geldi aklıma. Şimdi bizim denizlerimizde özellikle Akdeniz'de yaklaşık yaban, bin bine yakın yabancı tür var. Bin civarında yabancı tür var. Bunlar sıcak okyanuslardan gelen su ile kanalı aracılığıyla giren, o soğuk bariyeri kalkınca Akdeniz'le e, tropik e, denizler arasındaki hı hı. E, sürekli balık gelmeye başladı bize tropik denizlerden ve Akdeniz'deki balıkların buna karşı bir savunma mekanizması yok. Mesela Akdeniz e, aslan balığı dolu. Böyle görünümü çok şık ve yakışıklı bir balık. Ama bu bildiğimiz bütün balıkların yavrularıyla besleniyor. Lavralarıyla, yumurtalarıyla besleniyor. Mesela bunun maliyet hesabı yok henüz. Evet. Yapılmış bir maliyet hesabı değil. Ama korkunç derecede bir maliyeti olduğu kesin. İşte Kı Kıbrıs'ta mesela tek tek aşağı inip vuruyorlar bulduklarını. Böyle bir Hı. şey sürekli avı başlatmış durumdalar. İstilacı türler tür evet. deniyor bunlara ve bunun maliyeti tabii dünya çapında Çok e, büyük. canlılar alemine muazzam bir maliyeti var. Muazzam. Yani. E, bizim mesela Doğu Karadeniz'de bir işte Japonika denen bir kelebek imsi zararının Ee, o bölgede mesela tarıma verdiği zararın hesabı yok henüz kimse defter tutmadığı için bu konularda ee, ama ben mesela gözlerimle gördüm hani incirden tutun <gülüyor> çaya fındıktan tutun bahçeye ektiğiniz domatese biber'e kadar her şeyin üstündeler ve her şeyi bitirmişler. Yani yani Dinçile bu... nehrinde de sazandan bahsediliyordu bir İsrail sazanıydı galiba. Oraya bırakılmış olan sazandan. O bütün sazandan. gönlülerimizin büyük derdi. En e, son bir aralık önünden konudan valla. Evet onu da konuşalım. Bir de yani bunları burada konuşuyoruz sonra bitiyor. işte şimdi iki dakika sonra çıkacağız buradan. E, yani muhalefet partilerinin ve mecliste bu konuyla ilgili e, ya da iktidar partisi içindeki milletvekillerinin filan da böylesine e, bütün toplumu hatta bütün komşuları filan da ilgilendirecek şeylere karşı da harekete geçmelerini sağlamak lazım herhalde. Tabii. Yani Azal ve Kalkınma Partili milletvekillerinin de bu konuya duyarlı olması lazım. Çünkü büyük bir felakete doğru gidiyor ortalık. Şimdi son 25 yılda e, yaklaşık Marmara Denizi büyüklüğünde bir sulak alanı biz kuruttuk. Bunun büyük bir bölümü de iklim değişikliğinin etkisiyle Orta Anadolu'da kuruyan sulak alanlar. Şimdi orada bir gölün kuruması demek aslında orada tarımın da önemli ölçüde tükenmiş evet. olması demek. Mesela bunun maliyet hesabı da yapılmıyor Türkiye'de henüz. Tabii yani Çok büyük Biz... bir kalem, inanılmaz büyük bir kalem. Yani Orta Anadolu'da her kuruyan göl bana sorarsanız hani milyonlarca dolar, yüz milyonlarca doları da beraberinden alıp götürüyor ekonomik olarak. E, Tuz Gölü'nün mesela bir arkadaşımızın doktora teziydi şimdi hatırladım. Tuz Gölü'nün kurumasının maliyeti sıfır ekonomik maliyeti 700 milyon dolar. <gülüyor> yani çok acayip Yani Ayrıca tabii Türkiye'nin dünyada en çok göç alan ülkelerden biri olarak... Bunun maliyetinin de aslında iklim değişikliğinden başlayacak. Yani yani hesaplamak lazım. Yani i̇klim değişikliği göçe zorluyor. Daha geçen gün çok ayrıntılı bir haber vardı ee, ve her yıl 660 bin fazladan başvuru geleceği. Şimdi bunlarla bunların maliyetinin de çıkarılması lazım. Bir de, bir de iç göç de var. Evet ve bir buçuk derecelik bir şeyin altında tutulamazsa yani Paris Anlaşması o bir türlü bize para vermiyorlar diye şey yapmadı Türkiye'nin imzalamayı yani onaylamayı meclisinden geçirmeyi reddetti. Paris Anlaşması'nın hedefi bir buçuk derecenin altında tutulamazsa çok yakın bir yirmi otuz yıl içinde dünyanın en az bir yüzde otuzunun 25'inin Dörtte birinin tamamen çöl olacağı gibi bir manzara bu çöllerden Türkiye'nin de nasibini alacağını söylemek için Türkiye'nin zaten üzüm yok. Tabii Güneydoğu Anadolu bölgesinin önemli bir kısmı yarı çöl iklimine sahip. Yani Urfa, Antakya, Antep o bölge ee, hani bilimsel olarak da yarı çöl iklimi olarak geçiyor. Oralarda zaten hayat iyice zorlaşacak. Evet. Ee, Akdeniz, Orta Anadolu özellikle. Hay bu yani iktidar ve özellikle medya çok hesap büyüme ve bu hesaplar peşinde bari gelecek hafta biraz böyle iklim evet. ve bu maliyet hesabı üzerinde bir şey çalışma yapsak şey, iyi olabilir. Şeyi de peşin peşin söyleyelim o çöl olacak yerlere ağaç dikeriz yeşillendiririz diye umut edip vaatte bulunurlarsa şey, inanmayın. Canın kalemi o. İnanmayın. İnanmayalım evet. O mümkün değil var olan ormanlarımızı bile koruyamayacağız. Mesela artan orman yangınlarının maliyetleri de var. Evet evet. Onları bir, bir konuşalım vallahi. Evet. Peki önümüzdeki hafta görüşmek üzere o zaman. Hoşça kalın. Hoşça kalın. İklim için bir iklim adaleti güncesi.